Pazarlık. Nasrettin Hoca sürekli ikilemeli konuşan bir arabacıya bir gün ''Efendi benim eşyalar taşınacak gel de taşı'' der. Arabacı neler var diye sorar. Hoca ''Dolap, molap, yatak, matak, sandalye, mandalye'' der. Arabacı ''50 liranı alırım hocam'' der. Hoca ''Olur'' der. Arabacı eşyaları taşır. Nasrettin Hoca adama 25 lira verir. Adam ''Hoca bu paranın yarı sağma'' der. ''Hoca iyi ya işte, sen de eşyaların yarısını taşıdın. Dolabı götürdün, molap kaldı. Yatağı götürdün, matak kaldı.'' der.